Üç konumuz olacak. Öncelikle Murat Çakır'la görüşeceğiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisinden arkadaşımız Güvenli Çalışma Nokta OK sitesinde biliyorsunuz her ay size iş cinayetleri ile ilgili raporu sunuyoruz. Şimdi bugün de Murat Çakır'la birlikte Kasım ayı raporunu aynı zamanda da 2015 yılının 11 ayının sonucunu alacağız. Şu anda Murat Çakır telefon attığımızda. Murat merhabalar. E, merhaba Gürhan abi. E, merhabalar öncelikle kutluyoruz, göz aydını diliyoruz. Dinleyicilerimiz de öğrensinler. Murat e, Çakır ve eşinin e, bir bebekleri oldu. Daha çok yeni e, bebeğe de uzun bir ömür, sağlıklı bir ömür diliyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Murat, İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin Kasım ayı raporunu yayınladınız bugün itibariyle. Evet. Bu raporu bir kısaca özetleyebilir miyiz? Bir de 2015 bize ne gösteriyor iş cinayetleri açısından? E, tabii, e, şimdi 2015 yılının Kasım ayında bizim tesis edebildiğimiz kadarıyla 131 işçi, emekçi yaşamını yitirdi. Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla diyorum yine her zamanki gibi. Evet. Çünkü bunun çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Çok daha sonradan da haber alabiliyoruz. Yalnız bilgi kaynaklarımız kısıtlı. Sosyal güvenlik kurumunun bilgi kaynakları çok daha gelişkin olmasına rağmen tespit edemiyor, etmiyor ya da kurum şekilde e, görevini yerine getiremiyor öncelikle onu belirteyim evet. e, ikinci olarak 11 ayın sonunda 1593 kişi hayatını kaybetmiş oldu esasen geçen sene e, Soma'da yaşanan işçi katliamı e, olmasa ya da hani e, onu e, aradaki şeyi alırsak şu an geçen seneyi geçmiş durumdayız geçen sene 1886 ölüm vardı e, eğer Soma olmasaydı 1585 olacaktı Bu sene 11 ayda Geçen senenin esasında iş bölümlerine ulaşmış durumdayız Bu da ise Ülkemizde Çalışanların Sağlık ve güvenlik önlemlerinin Alınmadığını gösteriyor Şimdi özellikle Şunu belirtmek istiyorum Bu sene Türkiye için çok Özel bir dönem Yaşandı İki tane peş peşe seçim oldu 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da ee, bu süre içinde e, ülke tamamen seçimlere odaklandı ve bunun e, paralelinde gelişen e, gelişmelere şimdi e, 25 Kasım'da 64. Hükümet Programı açıklandı biz özellikle oturduk baktık yani 162 sayfalık bir kitapçık Başbakanlığın resmi internet sitesinde ulaşılabiliyor herkes okuyabilir e, dedik hani e, yeni hükümet bu konuda ne yapacak diye. Şimdi çok yoğun olarak hükümet programında güvenliğe dair şeyler geçmesine rağmen 64. ve 65. sayfalarda birer cümleyle işi sağlığı ve güvenliğine değiniliyor. Burada daha çok işte deniyor ki. Işler, insan işte Biz çalışma hayatının merkezine insanı koyuyoruz. Çalışan kesimlerimizin iş sağlığı ve güvenliğinin kendi başına bir değer olduğu gibi verimli ve katma değeri yüksek bir üretim yapısının ön şartıdır diyor. Bir de iş sağlığı ve güvenliği eylem planını kararlılıklı hayata geçireceğiz diyor. Bunun dışında 162 sayfa içinde bu konumuzu ilgilendiren soruna dair hiçbir şey yok ki bu ülkede geçen sene Somuk mı Ermenek'te torunlarda birçok e, işi ölürken e, iki cümleyle genel geçer hepimizin bildiği ve açıkçası içerinin tam olduğunu ne olduğunu bilmediğimiz mesela bir iş sağlığı ve güvenli eylem planıdan bahsediliyor ama bu eylem planının herhangi bir adımını görmedik e, ya da e, işte Çalışma hayatının merkezine insanı koyuyoruz deniyor. Ben bugün daha e, ayın ikisi şu an 7 e, tane işi ölümünü tekrar kayıt altına almış bulunmaktayız. Yani e, günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Hani ön yargılı olmayalım e, hiçbir e, hani siyasi yönetim hakkında diyelim ama hiçbir önlem alınmadığını ee, bu ortaya koyduğumuz raporlarda Ve grafiklerde görüyoruz Şimdi son 3 yılın Kasım ayında yaşanan iş ölümlerine Baktık 2013'te 129 2014'te 137 2015'te 131 iş ölüm var Yani neredeyse değişen hiçbir şey, hiçbir şey yok Evet. Hatta artış evet. var 2013'ü esas alırsak ee, Evet ee, Şimdi tabi şeyi de bilemiyoruz Hani Uzun vadede göreceğiz Üretimin düşmesine göre e, i̇ş ölümleri e, nasıl yansıyacak? ya yani, bu da önemli bir vere, doğru. E, Kasım ayında ihracatın bir evvelki Kasım ayına göre 110.5 onuncu biraz evvel okuduk. E, şimdi üretimin düşmesiyle e, iş ölümleri ne düzeyde yansıyacak, devam mı edecek? Açıkçası e, belli bir süre sonra görürüz ama şu çok net. Yine mesela Kasım ayında 37 inşaat işçisi hayatını kaybetmiş. Artık gelişen teknolojiyle beraber, hazır betonlamayla beraber yani inşaatlar mevsimlik değil 12 ayya yayıldı. Ve hiçbir şekilde şey yok. Burada Büyük Büyükçamca Camii'nde gördük, metro inşaatında, bağlar başında gördük. Yapılan mesela bir sürü proje var. Ya özel olarak şunu çok net de belirteyim. Yani birçok insan bazen şöyle eleştiriyor. Ya işte yol, köprü, metro yapılmasın mı? Ya biz iki tane şey söylüyoruz. Ya yapılsın. Bir e, işi ölümleri olmasın. Yani buna göre bir düzenleme yapılsın. İkinci olarak çevreye, kent yaşam eee uyumlu halde yapılsın. Yani yapılan e, ya da hani olası gelişmeler. Ama eğer e, işçileri, çalışanları öldürecekse, kentimizi, doğamızı, tarihimizi eğer tahrip edilecekse peki yani kimin için yapıyoruz sorusunu sormak gerekiyor yani en temel şeyimiz bu olmalı diye düşünüyorum. Evet bir de bütün dünyada inşaatlar yapılıyor köprüler yapılıyor tüneller açılıyor ama e, iş güvenliğinin aktif olarak uygulandığı ülkelerde e, bu tür bir manzara ile karşı karşıya kalmıyoruz yani istatistiklerde dediğin gibi hiçbir değişiklik yok ve çok da önemli bir şey söyledin yani üretimin azalması ve eksilmesi de demek ki yeni bir kriter Yeni bir istatistik olarak e, sizin şeylerinize girecek. Bundan sonra da e, evet. raporlarınıza girecek, aylık raporlarınıza girecek. E, tabii bir orta vadede hani, görmemiz gerekiyor. Özellikle e, bu sene e, ekonomide görece bir hani, e, duru anlaşma, geçen seneye göre küçülme belirtileri gözüküyor, karşılaştırılıyor. Ama belli bir zaman dilimi geçmesi gerekiyor ki bizim de onu hani görüp ona göre yorumlamamız için e, herhalde muhtemelen birkaç ay içinde, 3-4 ay içinde e, bunu da hani göreceğiz. Yani ne düzeyde bir üretim düşüşü var sektörlere göre göreceğiz ve bunun işçi inayetlerine yansıyıp yansımadığını da göreceğiz. Ama benim bir ön gözlem olarak şunu söyleyeyim. Ya, üretim düşse de genel olarak üretim Emek yoğun çalıştığı için sektörler e, mümkün mertebe maliyetten kısılmaya çalışılıyor. Maliyetten kısılıp e, bu çok basit önlemde. Yani mesela elektrik çarpmaları var. Bu ay 10 elektrik çarpması var. Elektrik çarpmalarında o kadar basit önlemler var ki. Yani toplasanız 500 liraya mal olacak e, maliyeti ve hani sürekli. Hani elektrik kontamdan yangın çıkmasından tutun hani birçok şeye kadar e, anlayabilecek birkaç tane hani alet var. E bunlar yapılmıyor yani neden de anlamak hani açıkçası e, meşul e, değil yani evet. neden yapılmıyor? Hı. Evet bir de yani çok enteresan tarımda ve biraz önce senin de söylediğin gibi inşaat iş kollarında hala çok yüksek ölümler var. Ve bunların bir kısmı da e, işçilerin e, trafik kazasında, yolda e, canlarını kaybetmeleriyle ilgili e, rakamlar. E, artık yani kış lastiklerinin bile kontrol edildiği edilebildiği bir ülkede e, taşıma araçlarının kontrol altına alınamaması, buralarda e, istenen özelliklerin sağlanamaması e, ciddi bir denetim boşluğunun da olduğunun işareti herhalde. Var. mesela şeylere baktık özellikle ulaşıma dair birçok yatırım yapılıyor ama işte dule yollar yapıldı vesaire deniyor orada yapılan yollarda daha sonra olan çökmeler ya da gerekli düzenlemelerin yapılmaması esasında bu ölümlerin baş nedeni ikinci olarak da trafik kazalarının Şimdi bireysel hatalar söyleniyor bu memlekette o kadar kolaylaşmış ki e, sürücü belgesi almak yani sürücü belgesini biz sonuçta vermediğimize göre bu devlet denetiminde kontrolünde olduğuna göre devletin en e, ağır yaptırımları uygulaması ve hani sürücü belgesi alınması içinde hani bunu uygun kriterleri gerekirse yükseltmesi gerekiyor hani burada bu yüzden hani suçu ya işte e, alkolü araba kullandı bireysel hatası vardı ve serden öte e, buna uygun bir şey yapabilirsiniz hani sürücü profili geliştirseniz buna uygun ulaşım altyapısında iki şeyleri boşlukları e, düzenlerseniz mesela bu ay bir tane iş bölümü var e, yol aydınlatmasının zayıf olmasından dolayı mesela servis aracı kazan yapıyor e şimdi buna benzer bir sürü hani olay oluyor bunlar gözükmüyor ama total olarak baktığınızda bir yıl içinde baktığınızda bu ölümlerin çok önemli bir yer tuttuğunu görüyorsunuz. Yani geçen sene şeyi görmüştük. Mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı araçları 24-25 kişilik evet. araçları. 45-50 kişi bindiriliyor. Yani sonuçta bunun mutlaka denetlenmesi gerekiyor. Bu kadar zor mu? Değil. E, ama e, işte e, yani her sene benzer şeyleri konuşuyoruz. Bu sıkıntılı. Ee, tarım konusunu söylemişken e, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz e, 2009 yılından beri Çalışma Bakanı Faruk Çelik'ti. E, biz doğal olarak e, iş ölümlerinin e, muhatabı olarak e, Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in birçok uygulamasını eleştiriyorduk. Şimdi Faruk Çelik e, Tarım Bakanı oldu. Yanlış bilmiyorsam. E, şimdi açıkçası e, Faruk Çelik'te muhtemelen yine eleştirilerimiz olacak. Yani Sadece mevsimlik tarım işçileri değil Çiftçilerin da çok şey ee, Pek parlak değil Yani ülkemizde insanlarımızı e, bu çiftçilere e, Dair e, Negatif e, devletin Politikaları olduğu için e, Sabah gün e, ışıdığında çalışmaya başlıyorlar Akşam gün kararına kadar Aile emeğiyle Kadın emeği bu yüzden çok yoğun Çocuk emeği çok yoğun Doğal olarak bu kadar yoğun çalışmaya Birçok ölüm yaralanma ve hastalık oluyor bunlara dair de hani önlemlerin acilen alınması gerektiğini düşünüyoruz evet bir evet. de ulaştırma lojistik sektörünü diyeyim hükümet programında da gördüm çok yoğun yer verilmiş inşaat ulaştırma lojistik ve enerjiye bu üst, üst sektör'e mutlaka ve mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, tarımda da 131 can kaybının 20 tanesi gene tarımda. Yani mevsimini geçirmiş olduğumuzu düşünelim. İşte yaz mevsiminde tarımda çok daha canlı bir hareketlilik var. Özellikle de bölgesel değişikliklere de yol açıyor. İşte Doğu Anadolu bölgesinden işçiler güneye Akıyorlar yollarda araçlarla gidiyorlar ama mesela Kasım ayında bu trafik büyük ölçüde azalıyor. Ona rağmen hala tarımda 20 can kaybının olması çok enteresan. Keza şimdi Gürhan abi evet. önümü aldım mesela birkaç örnek vereyim. Lütfen. Mesela bir grup ölenlerden mesela çobanlar var. Evet. Örneğin. İkisi olarak mesela biz tarım sektörü deyince de çok e, karmaşık bir sektördür. Mesela balıçılık sezonu açıldığı için ön balıkçı arkadaşlarımız var. Doğru. E, biz belirtiyoruz mesela çiftçi arkadaşlarımız var, e, arıcılar e, var i̇şte, ya da mevsim olarak e, meyve, e, sebze e, şeyi, hasatları var, son hani hasatlar e, meclislik olarak hani olan sebzelere göre olan hasat döneminde ya da hani ekim dönemlerine göre ölüm var. E, bundan yüzden hani olan bir yirmi ölüm var. Esasında hani bir nevi sezon sonu diyeyim e, şeyde bu Şubat'a kadar böyle azalarak devam edecek. E, ama Nisan ile Ekim ayları yani bir Nisan'da başlıyor hatta Martın sonunda başlıyor Ekimin ortasına kadar. Bu böyle gidiyor ve artık hani bilinen bir şey hani her yıl olacak şeyi söylüyorum hani Mart'ın 20'si, Ekim'in 20'si arası. Önlem alınırsa bu insanlarımızın çok büyük bir çoğunluğu çok basit önlemlerle kurtulur diyorum. Daha hani kapsamlı önlemler alınırsa yani hemen hemen hepsinin ölmesi için neden yok. Evet. Şimdi e, konuşmanın başında da belirtmiştin devletin açıkladığı e, rakamlarla, istatistiklerle sizin açıkladığınız istatistikler arasında çok ciddi fark var. Neredeyse yarıya yakın. Mesela 2014 e, yılında 12 ayda 1886 işçi ölümü tespit etmiştiniz. E, SGK'nın e, raporlarında, istatistiklerinde ise 1008 idi bu rakam keza 2013'te 1235 belirlemiştiniz e, 651 değil mi? yani e, nerede neredeyse yarı yarıya e, bu... şimdi şöyle söyleyeyim e, biraz daha e, şey tamlarda biraz daha güncelleme yapıldı öyle mi? E, evet e, 2013 yılında e, bizi aşan bir e, şey söyledi 1260 ölüme çıkardı SGK Haa bunu, bunu bilmiyordum evet. evet. E, 2014'ü e, tam olarak şey yapamıyorum hani aklımda yok ama 1600 civarında açıkladı. Tekrar tekrar düzenledi. E, burada muhtemelen bizim şöyle bir e, misyonumuz oldu. Bir SGK'ya e, bir baskılanma yaratıyor. Doğru. Yani, e, yani çünkü ben hani şunu hep iddia ediyorum. 81 il işte kaç tane ilçesi varsa yüzlerce ilçe var. SGK'nın e, Bilemeyeceği ölüm yok. Evet. Ben iddia ediyorum. Hani SGK, SGK bilmezse hani devletin ilgili bir kurumu hani hastane kaydı olur, karakol kaydı olur. Yani sonuçta bu ülkedeki defin işlemlerinin hepsi devletin kontrolünde yapılıyor ve neden olduğu biliniyor. Eğer isterse koordineli bir şekilde e, iş ölümlerini bulabilir, iş ölümlerinin önlemenin en temel yolu bir tespit etmek gerekiyor. Hani sorun ne boyutta? Neden oluyor? Ve buna göre çözüm bulabiliriz. Şimdi o yüzden hani iş sağlığı güvenliği eylem planı mesela deniyor hükümet programında. Şunu da söyleyeyim. Hangi hükümet olsaydı, hangi parti olsaydı hani fark etmezim yani. Değişmiyor. Doğru. Somut adım atmadığı sürece Buna sendikaları, meslek örgütlerine, yani şimdi TİMOP, TTB vesaire hani örgütlerimiz var. Bir şekilde katılmazlarsa hani sorunun e, uzman olan arkadaşlar, yani ben de inşaatla ilgili bir şey olduğu zaman inşaat mühendisi arkadaşları inşaat mühendisleri odasına örneğin soruyorum. Yani nedir? Hani ne söylememiz gerekiyor? Madem de madem mühendisleri ne soruyorum? Hani ne yapılmalı? Doğal olarak hani bu, bu konuyu Öğrenciliklerinden beri işliyorlar mesleki olarak da kendi hani uzmanlıkları ne tip önlemleri alınabilir Bu anlamda da açıkçası bugüne kadar söylediğim hiçbir ölümde şu olm yani önleyemezdik dedikleri şeye hemen hemen rastlamadım. Yani şöyle yapılabilir hani çok nadiren mesela şey söyleniyor. İki sene, üç sene evvel şehir aslamıştım. Elazığ'da hortum olmuştu. Altı tane işçi, içi çadırlarını hortum kaldırmıştı mesela. Hayatını kaybetmişti. O zaman sorduğumda ya meteorolojinin bölgede bu tip hava hareketlerinin olup olmayacağına dair bilgisine başvurulabilir denmişti. Meteorolojide artık biliyorsunuz bilim gelişti. Meteoroloji, yağmur, kar vesaire hani... Çığ ve benzeri türü şeyleri artık bir iki gün emreden söylüyor. E buna e, yani örneğin, verdiğim örnek çok uçlu bir örnek. E, ama biliniyor, test ediliyor. Demek ki önlem alma payı da oluyor diye düşünüyorum. Evet. Ya da hani inşaatlardaki çok basit bir şey. Son hani söyleyeyim Gürhan abi. Alman iskele denilen bir şey var. Hani isteyen e, arama motorlarını açabilir internette. Alman iskele kurulduğu zaman düşme neredeyse olma şansı yok gibi inşaattan. E onu biz yani. çeşitli inşaatlarda da görüyoruz. Yani daha dışarıdan gözlem yaptığımız zaman hangi iskelenin sağlam olduğu, hangisinin sağlam olmadığı konusunda biz bile işin uzmanı olmayan insanlar bile bir kanaat elde edebiliyoruz. Yani şu anda İstanbul'u bir dolaşsak. Ee, her herhalde bir uzmanla dolaşsak, e, uzmanın göstereceği kötü iskelelerin e, yarısını e, bizler bile e, rahatlıkla tespit edebilecek durumdayız. Evet, evet. O, o yani tam da bu. Evet. Ee, Söyleyin. Ee, ya son olarak şeyi söyleyeyim. Mesela üç amca oraya. Ben yakınım. Gittim. Hani kapıda sordum. Ee, buradan bir iş arkadaşımız hayatını kaybetmiştim. Hiç kamuoyuna duyurulmuyordu. Bir şekilde çalışanlar mahsasıyla ben de öğrendim. Ya biz o işlerle ilgilenmiyoruz ben de hani kapıda. Ya öyle bir olay falan. Hani biz burada şey yapıyoruz. Hayır işi yapıyoruz ben de. Bir şekilde kapıdan yollanmaya çalışıldım ben de. Evet. Çok şey. E, yani e, bir şey de varsa yani bunu söylemek gerekiyor en basit en ilk yapılması gereken şey. Neden olduğunu tespit etmek gerekiyor. Ama buradaki sorunumuz da şu mesela taşeron sistemi var. Örneğin inşaatı yapan ana şirket işçisi olarak gözükmüyor işçi. Kayıtları o taşeron şirketin işçisi olarak gözükecek. Ve ana şirkette böyle bir iş bölümü hiç yaşanmamış olacak. Ana şirketin sicili temiz kalıyor örneğin. evet. Doğru olarak da şeyi yapamıyorsunuz. Taşeron şirketi bugün var, yarın kapatıyor. E, ismini değiştiriyor. Değiştiriyor. Adresi değiştiriyor. E, şey tanıyor. Hani ne oldu? E, bu iş ölümünün faali olan şirket zaten çoktan bitti gibi. Evet. Bir de son olarak herhalde yaş grupları itibariyle bakmak lazım. Hala Türkiye'de. Çocuk işçilerin çalıştırıldığını görüyoruz ve bunların da e, iş cinayetlerine kurban gittiğini e, tespit ediyorsunuz. E, bu da son evet. derece önemli ve e, kontrolü de e, en kolay konulardan birisi olsa gerek değil mi? Şimdi e, Gürhan abi biraz evvel e, Anılır'dan Gündem Çocuk Derneği'nden Ezgi arkadaşımızla tam da bu konuyu konuşuyorduk. Evet. E, biz şimdi... 15 yaşın altında zaten çalışma yasak. 15-17 yaş aralığını da dedi ki ya bu standartlar 18 yaşında alıyor dedi. Ben de orada bir şey düzeltmesi yapacağız dedim. Yani biz zaten Çocuk olarak 18 yaşını doldurmayan 18 yaşında olanları alıyoruz dedim. Çocuk olarak tesis ediyoruz dedim. Ama 18 yaşını doldurduğu için 18-27 yaş mesela grubumuz var. Onu 19-27 olarak hani bir şekle düzeltme yapacağımı söyledim. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani uluslararası standartlara göre 18 yaşını doldurmayan e, her birinin e, çocuk olarak addediliyor. Ee ancak bizde 16-18 yaş aralığında bir şey yapıyoruz. Çünkü e, bizim kanunlarımıza göre genç işçilik var ve genç işçilerin belli bir ücret, sosyal güvence hakları var. Ee, bunlardan yararlanmalarını da hani şey belirlemek için açıkçası var olan en azından haklarını böyle bir kategoride koyuyoruz yoksa genel olarak 18 yaşını doldurmayan bütün işçileri alıyoruz. Şimdi burada mesela e, 6 tane işim var. E, i̇ki tane örnek vereceğim. E, şimdi mesela Bünyamin Boyun 14 yaşında Ankara Mamak'ta inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılıyor. Bakın internette birkaç tane internet sitesinde göreceksiniz. Onun dışında başka bir haber olmalı gibi ulaşamıyorsunuz. E, şimdi iki e, mesela bir çeşit çocuk işçilik köle emeği gibi olmuş. Mesela iki tane Fulyeli. Genç arkadaşımız 16 yaşında. Ya Son olarak da Hatay'da, onu söyleyecektim doğru. Evet. Hatay'da hurdacı olarak çalışıyorlar. Şimdi işvereni olan hurdacının sürekli olarak çocukları dövdüğünü bütün şeyi biliyor. Komşu esnaf biliyor. Olay günü iş yerinde hurda e, satışından sonra geliyorlar. İş yerinde dövüyor, öldürüyor. Birisini başka yere atıyor. Birini başka yere atıyor. Şimdi... Çocukların zaten savaştan kaçmışlar. Birisinin ailesi İstanbul'da, birisinin ailesi Suriye'de. Suriye'de hala, evet. Şimdi hiçbir şekilde kendilerini korumu hani şeyi geçtim yasal koruma, yani fiziken koruma şansları yok. Bir büyüye karşı. Maalesef. Hani, e, şimdi bu bir çeşit köle emeğine dönüşür. Açıkçası. Evet. Yani Türkiye'deki çocuk işçiliğin bir kısmı da yani bildiğiniz mesela Bangladeş'ten özellikle fotoğraflar çok gelir bizim Türkiye'deki ajanslara. Orada çok yani, yoğun bir köle emeği var. Bazı Afrika ülkelerinde var. Ama bölgemizde olan savaştan sonra özellikle göçmen emeği bir çeşit köle emeğine dönüşmüş. Özellikle kendini koruyamayan çocuk ve kadınlar da gö görebildiğim kadarıyla. Yani bu Esad'ın bir nevi 21. yüzyılda köleliğin de farklı bir biçimde hortlaması oluyor. Buna karşı mutlaka ve mutlaka bir duruş sergilenmez ise e, nasıl olacak? Yani e, hani insanlığın geldiği açı, e, nokta açısından günümüz açısından çok e, muayen bir tablo. Evet maalesef maalesef. Evet Murat sana çok çok teşekkür ederiz Kasım ayı e, raporunu ve sorunları özetlediğin için e, tekrar etmek gerekirse Kasım ayında... En az 131 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti iş cinayetlerinde 2015 yılının ilk 11 ayının toplamı ise 1593 işçi'nin can vermiş oldu. Evet. evet. Bir hatırlatma yapabiliriz. Lütfen. Lütfen. Tabi. Bizim her ay başında gazeteciliklesinden de her ayın ilk pazar günü bir haberlet nöbeti yapılıyor. Ee, bu yüzden ve adalet nöbetini yapan arkadaşlarımızla e, işte bütün görsellerini hazırlayan, o işin inayetleri almananın altyapısını hazırlayan grafini yapan Mahir Sezer arkadaşımız 30'lu yaşlarda e, kan kanserine yakalandı. E, kendisine ilk nakli e, yapılacak e, gerekiyor. Evet. E, bu noktada bir kampanya başlatıldı. E, 20 milim e, gramlık bir kan verince donör olma şansı var. Türkiye'de birçok insanda ilik bekliyor. Benim eşim hemşire o yüzden şeyi çok iyi biliyorum. Hani iki yöntem var. Bir tanesi aferin züntilleri vardır hastanede. Bir saatte kanınızı alıyorlar. Kan üzerlerinde ayrıştırma yapıp geri veriyorlar. Çok basit işlemler. Herkesten bir hani duyarlılık açıkçası bekliyoruz. İnternetten zaten bulabilirler. E, konuyla ilgili bütün bilgileri. E, Gene e, Güvenli Yaşam Ork sitesine girersek bu bilgiye ulaşabiliyor muyuz? E, tabii ki ulaşabiliyorsunuz ya da bizim e, Facebook adreslerimiz var İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Meclisinin Facebook adreslerine e, girilirse ...oradan biz bu duyurları çok düzenli olarak yapıyoruz. Çok güzel. Ya biliyorsunuz bunlar çok e, şey hani hızlı olması gereken şeyler bunun için özel bir internet sitesi açıldı ben onu lütfen yapayım, bu, bu daha da iyi tabi. sadece 20ml.com sadece 20ml.com adresinden evet. bütün adresinden. bilgilere ulaşabiliyoruz evet. bu konuyla ilgili ayrıntılar var. Mahir arkadaşımız zaten böyle bir kampanya başlattı ama genel olarak bütün ilik nakli bekleyen arkadaşlarımız için de dönüştü bu kampanya. Çok önemli. E, bizler evet. hep ölümden konuşuyoruz, e, yaşatmak istiyoruz. E, kendi arkadaşlarımızı yaşatmamız için e, bu mücadeleye veren arkadaşlarımızı yaşatmamız e, çok önemli. Son derece önemli. Mahir arkadaşımıza da acil şifalar e, diliyoruz e, ve e, sadece 20 ml.com sitesinden bu bilgilere ulaşmak mümkün diyelim sana da tekrar teşekkür edelim Murat ben teşekkür ederim i̇yi sağ olasın iyi günler çok teşekkürler günler. verdiğim bilgiler için sağ olun. evet efendim e, telefon hattımızda Murat Çakır vardı i̇ş, iş, işçi sağlığı ve güvenliği meclisinden e, Kasım ayı iş cinayetleri e, i̇statistiğinin sonuçlarını kendisinden öğrendik. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından Profesör Doktor Okan Tüysüz'e bağlanıyoruz. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Bugün gene sizi rahatsız ettik. Geçtiğimiz günlerde Malatya depremi. Malatya bizim için yeni midir hocam? Evet, Malatya aslında çok yeni değil çünkü Malatya Doğu Anadolu Sıkışma Bölgesinde yer alan bir ilimiz ve daha önce de depremlerden iki önemli fay sistemi tarafından etkilenmiş bir ilimiz bir tanesi Malatya'nın güneyinde bulunan Doğu Anadolu fay zonu İkincisi ise e, Tunceli'den başlayan Tunceli'nin Ovacık ilçesinden başlayan ve Doğan şehirden e, geçerek Malatya'nın kenarından geçerek uzanan 250 km boyunda bir diğer fay e, Aa, oldukça bu da Malatya, uzun, uzun bir fay, fay. olarak biliniyor İki kısımdan oluşuyor. Bir tanesi kuzeyde Ovaca'ya kadar uzanan, bir diğeri Malatya ile Doğu Anadolu fayı arasında uzanan kesimi. Geçmişte bunun üzerinde de depremler meydana geldi. İşte Bu geçen günlerde olan ve hala da olmaya devam eden Hekimhan depremi diyelim artık buna. Hekimhan depremine baktığımız zaman aslında bu iki fayın da tam üzerinde değil. Enteresan bir biçimde Hekim Han'ın aşağı yukarı 7 kilometre kadar doğusunda Dursunlu ve Sarıkız köyleri arasında deprem üssü bulunan, merkez üssü bulunan bir deprem serisi. 5.1'lik bir şokla başladı. Aslında onun öncesinde de bir takım öncüleri var. Bunun arkasından da hala süren artçıları var. Fakat burası ilginç. Burada Türkiye'nin 2012'de yenilenen diri fay haritasında bir diri fay yok. Aa, bu enteresan. Evet. Daha eski diri fay haritasında 1996'da burada bir fay parçası gösteriliyor. Küçük bir fay. Ama 2012'de bu kaldırılıyor. Bunun bize söylediği önemli bir şey var. Türkiye bir deprem ülkesi deyip duruyoruz ve 2012'de yenilenen haritada hatırlayacak olursanız 250 tane yeni fay bulundu gibi Doğru. tanımlamalar vardı. Demek ki biz hala Türkiye'de bir sürü yerde yeni faylar bulacağız. Bu biten bir çalışma değil. Sürmesi gereken bir çalışma. Yani 2012'de biz diri fay haritamızı bitirdik. Artık Türkiye'deki diri fayların tümünü biliyoruz gibi bir sonuca ulaşmamak gerektiğini. Bu deprem bize söylüyor. Türkiye'nin tabiri caizse daha yiyecek çok fırın ekmeği var. Dirify araştırmaları açısından. Evet e, yalnız geçmişteki e, haritada e, Drify olarak e, tanımlanıp daha sonrasında yeni haritada çıkartılmasının e, bir nedeni var mıdır? Böyle bütün faylar üzerinde bunların kesinlikle aktif olup olmadıkları yönünde bir çalışma yapılmış değil. Yani Türkiye'deki diri fayların tümü biliniyor ama bunlar bir takım genel kriterler eşliğinde diri midir değil midir. Diri faydan kastımız son 10 bin yılda deprem üretmiş olma potansiyelidir. Evet. Bunun biz aletsel ölçümlerle son 100 yılını biliyoruz. 1900'den beri ölçülüyor. Onun öncesini ise bilmiyoruz. Yani son 10 bin yılın 9900 yılında deprem üretmiş olabilir, ama ona dair elimizde hiçbir kayıt olmayabilir. Bunu da arazide işte fayın görüntüsünden, topografyadaki şeklinden hareket ederek diri olup olmadığına bir genel karar veriyoruz. Eğer deprem kaydı yoksa bunun üzerinde. Bu fayın diri olup olmadığını net olarak söylemek için hendekler açılması, o hendekler içerisinde fayın bulunması ve incelenmesi gerekiyor. Sanıyorum Maraz'de çalışan arkadaşlar e, bu fayın topografyadaki, yüzeydeki görüntüsünden onun diri olmadığı yönünde bir sonuca ulaştılar. O nedenle de e, diri fay envanterinden bu fay çıkartıldı. Biraz da küçük bir fay olması çok yıkıcı sonuçlar doğuramayacak olmasından da kaynaklı olabilir. Onu bilemiyorum. Evet. Şu anda orada inceleme yapan kimse var mı acaba? Uzmanlar bu fay hattına yeniden bakıyorlar mı? Bu konuda bir bilginiz var mı hocam? Hiçbir fikrim yok bu konuda. Ama yani bölgede yapılmış çalışmalar var. 1905'te 6.8, 1964'te 5.7 gibi Malatya'da olan iki tane deprem var. 1986'da Mayıs ve Haziran aylarında bir ay süreyle 5.8, 5.6 gibi depremler var. Bir de dediğim gibi 1900 öncesinde bölgede olmuş depremler var ama bunların yeri konusunda çok fikir sahibi değiliz. Sanıyorum o bölgenin bir kez daha bu Eski deprem verileri bu özellikle olan Hekimhan depremi verileri ışığında gözden geçirilmesinde yarar var bunu herhalde yapacaktır özellikle Metadaki arkadaşlarımız ya da üniversitelerdeki. Bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımız. Evet hocam bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi yeni dep bu, depremsellik haritası mı diyoruz? Veya pay evet hep Dirify harita. Dri Drify haritaları hazırlanırken herhalde Türkiye'nin birçok yerinde yerleştirilmiş olan sismoloji cihazlarının da bilgilerinden yararlanılıyor. Bu do elbette. doğru mudur? Elbette. Evet Elbette. Yani e, özellikle e, diri fayların bulunduğu yerlerde küçük depremlerin, gerekse e, tarihsel ya da aletsel dönemde olmuş depremlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Bu diri fayların çizilmesi esnasında bu depremler mutlaka göz önüne alınıyor. Sonra araziye gidilerek bu faylar yerinde tespit ediliyor ve haritaya geçiriliyor. Ama Türkiye gibi çok büyük bir ülkede, MTA'nın bir ekibiyle bunu yapmak son derece zor arkadaşlarımız burada gerçekten çok büyük bir özveriyle başarılı bir çalışma yaptılar. Ama bu yani yer bilimlerinin diğer dalları için de böyledir. Çalışmayı yaptım bitti olmaz. 1996 haritasına oranla 2012 haritası çok daha gelişmiş bir harita çok daha fazla fayın varlığı ortaya konulmuş vaziyette. Ama bu Hekim Han depremi de bize gösteriyor ki bu bitmiş değil. Belki 2012'den sonra, 2016'da, belki 2020'de birer tane daha fay haritası ihtiyacımız var. Bu çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Tabii bu haritaların belki de en önemli görevlerinden bir tanesi sadece fayların nerede var olduğunu göstermiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin deprem bölgeleri haritasının yapılmasına da altlık oluşturuyorlar. Deprem bölgeleri haritalarını bu dirifay haritalarını kullanarak yapıyoruz. 1996'daki deprem bölgeleri haritasını kullanıyoruz şu anda ve bir sürü yerinin bunun hatalı olduğunu, özellikle yeni dirifay haritasına göre çok eksikleri olduğunu biliyoruz. Bu konuyu da 99 depreminden bu yana hep dile getiriyoruz. Yeni bir deprem bölgeleri ihtiyacı var. Örneğin Silivri mevcut yönetmeliklerimize göre 2. derece deprem bölgesinin içerisinde yer alıyor. Tekirdağ 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. İstanbul'un önemli bir kısmı 2. derece deprem kuşağında yer alıyor. Halbuki artık bunun böyle olmadığını, bu sözün ettiğimiz yerlerin birinci derece deprem kuşağında olduğunu biliyoruz. Bunların da bir an önce e, düzeltilmesi, yeni haliyle e, yönetmeliklere girmesi gerekiyor. Çünkü inşaatlar yapılırken, e, gerek yerleşim yerleri, gerek yollar, gerekse enerji santralları gibi yapılar yapılırken daima deprem bölgeleri haritası göz önüne alınarak, projelendiriliyor. O açıdan da hayati bir öneme sahip. Evet. Şimdi tabii yeni deprem yönetmeliği hazırlığı devam ediyor. Evet. Çok büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar bitirmeye çalışıyorlar. Evet. Nuray Aydınoğlu hocamız da içinde olduğu için çalışmaların evet. ve hemen hemen her programımızda ne durumda olduğunu soruyoruz. Nuray ile birlikte yaptığımız ay sonu programlarında e, evet. onun da bir ek olarak girecek mi bu yeni? Tabii e, tabii e, yani onun ekidir genel olarak onun altlığıdır yani deprem bölgeleri haritaları e, bu deprem bölgelerinde yapılacak olan yapıların e, girdilerinden bir tanesidir. Evet e, bu anlamda e, sizin ilk başta söylediğiniz e, konuya dönmek istiyorum e, yani deprem haritalarına veyahut da dirifay haritalarına bakarak a bizim bulunduğumuz yerde deprem olmuyormuş deme lüksüne sahip değiliz. Evet hatırlarsanız Konya'da bir deprem olmuştu ki Konya bizim Türkiye'deki deprem açısından en sakin yörelerden Doğru. birisi kabul evet. edilir burada olmuştu. Bakın Kırşehir depremi 1938 yanılmıyorsam Kırşehir depremi olana kadar Kırşehir'in bir deprem bölgesi olduğu bilinmiyordu. 1968 Bartın depremi olmasaydı Bartın 4. derece deprem kuşağında kalacaktı. Buralar hep bizim depremlerle yeni öğrendiğimiz yerler. Yani bu tür yerlerin sayısı önümüzdeki yıllar içerisinde artarsa e, ...bizler için çok şaşırtıcı olmamalı. Evet, öz özellikle de e, sizin e, bir cümleniz son derece önemli. Bu e, bitmiş, e, artık her şeyi belirlenmiş e, bir e, harita olamaz. Dirify haritası. E, onun için e, devam edecek olan çalışmalarla yeni bulgulara ulaşılabilir diyorsunuz ki... ...bu bizim evet. için son derece önemli bir uyarı... E, Tabii sadece biz İstanbul'a yayın yapıyoruz ama e, dilerim e, internetten ulaşan e, dinleyicilerimiz bu uyarıyı da e, dikkate alırlar, dinlemişlerdir diye düşünüyoruz. İnşallah Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz evet. bilgiler için. Başlangıçta ben çok da önemli değil işte herhangi bir can kaybı da yok diye düşünüyordum. Ama sizin verdiğiniz bilgilerden sonra iş çok daha ciddi. Tabii Malatya Hekimhan açısından da ve şu ana kadar tespit edilemeyen diri faylar açısından ...ben de çok teşekkür ediyorum... ...sizlere iyi yayınlar diliyorum... olun hocam, İyi günler... ...hoşça kalın... İyi günler, sağ olun. İyi günler. ...evet... ...Açık Radyo... ...94.9'da Altın Saatler... ...programında ikinci... ...konuğumuz Profesör Doktor... ...Ukan Tüysüz Hocamız idi... ...Malatya Hekim Han... ...depremiyle ilgili görüştük... ...kendisiyle... ...Ukan Hoca ile programa girmeden önce... E, kayıt yaptık çünkü e, bir işi vardı o kaydı size dinlettik. Şimdi e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa'ya bağlanacağız ve e, Aziz Bey'den e, 2015 yılına ilişkin bilgileri alacağız. Şu anda herhalde telefon hattımızda. E, Aziz Bey merhabalar. Merhaba Güven Bey. Şimdi e, biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz e, biz her e, yıl sonunda, Aralık ayında e, yılı özetleyen programlar yapıyoruz. E, e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak da e, son programımızdan bu yana e, bir takım gelişmeler var herhalde. Onları dinleyicilerimize özetlemenizi rica ediyoruz. Aynen, çok teşekkür ederim. Şimdi e, şöyle... E, bu yıl bizim hizmet yani bizim yaptığımız hizmetle ilgili önemli bir gelişme oldu haberleşme hizmet grubu ulusal planı yayınlandı yürürlüğe girdi biz destek çözüm ortağı olarak içinde yer alıyoruz. Buna bu tabii bizim çalışmalarımızı kolaylaştırdı bir resmi bir kalıp ya da bir çerçeve çıktı. Bu buradaki kurumlarla ki silahlı kuvvetlerden işte Kızılay ondan sonra bütün, bütün telekomünikasyon sektörü aktörleri em, e, emniyet güçleri yani tersiz altyapısı güçlü ve sektör e, aktörleri ana sektör aktörleri bir arada e, bu, bu yapılanmadaki bu yapılanma tabi bizim işimizi kolaylaştırdı e, bir plan tatbiikatı yapıldı İstanbul'da bu bir başlangıçtı e, bütün bu hizmet kurpları üzerinde çok duruluyor. Onu biliyoruz, takip ediyoruz. Haberleşme Hizmet Kurulu da birinci yıl önceliği sahip olduğu için e, onun da üzerinde duruluyor. Biz de bu çerçevede elimizden geleni, e, elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii e, Türkiye Afet Müdahale Planı, e, bir kere oradan ben e, bir kısaca bir uygulamaya e, Türkiye Afet Müdahale Planı çok önemli bir konu. E, bir milat benim gözüm önünde şu Benim bakış açıma göre Çünkü her şey tanımlandı Kimlerin nerede ne yapacağı tanımlandı Bu arada enteresan olan tabi 28 hizmet grubunun Üçü hali hepsinde Gönüllü katılımı öngörüsü var Ama şu ana kadar sadece ikisinde Bu silen çalışıyor Bunun Geleceğe yönelik çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Ben az önce Okan Hoca'nın, Okan Tüyüs Hoca ile olan e, konuşmanızın sonuna yetiştim. Evet, değil mi? E, evet, yani orada çok önemli bir tespit var. E, çok rahat hissetmemiz lazım kendimizi. Yapılacak çok şey var. Ben öyle e, bir yorum çıkartıyorum söylediklerinden. Tabii, Jero, çok doğru. E, yaptıklarının dışında bu tabii bize rikpleri... Ee, bu da araştırma riskleri koyuyor ama şunuza gayet iyi biliyoruz ki aslında Türkiye'nin tamamının e, bir takım Türkiye'nin tamamında bir takım şeylerin yapılması lazım niye? Ee, mesela Türkiye afet müdahale planında e, tabii ki e, risk temel e, risk analizleri temel alınıyor ama bir karşılıklı yardımlaşma olayı da var yani bir yerde olan bir olaya başka bir takım vilayetlerden yardım gelmesi gerekiyor bu şunun anlamı şu. E, ülke çapında bir hazırlık yapılması gerekiyor çünkü yardıma gidecek olanın da yardıma gittiği zaman ne yapmasını bilmesi gerekiyor. Yani o bakımdan bunu tabi böyle e, hani ikinci derecede bir yerdeyiz, üçüncü derecede bir yerdeyiz. Hani çok üstünde durmasak da olur diye bir yaklaşım e, çok son derece sağlıksız olacak. Evet yani, rahatlık yani, çok Okan, yanlış bu konuda değil mi? Evet. Evet. Okan hocanın yani e, sözlerinden onu bir daha teyit etmiş olduk o gerçeği. Şimdi tabi hizmet klubu deyince bir konsept var. bu şu anda benim kanaatime göre genelde hala çok hakim olan konsept eksikliğine bir çözüm olabilir. Yani bu şu anda afet birinci konusunda bir sürü çalışmalar yapılıyor eğitimler yapılıyor işte okullara gidilmeye çalışılıyor ama çok iyi niyetli bir takım girişimler de var birçok bir dernek var. Yani bu olayın içine girmek isteyen, bir katkıda bulunmak isteyen çok sayıda örgüt var. Fakat hala bir ortak konsept oluşturulmuş veya bir ana konsept oluşturulmuş değil. Bu tabii e, biraz işimizi zorlaştırıyor. E, yine bizim yaptığımız tespit 2015 yılında e, yaşadığımız bir olay dolayısıyla mesela Tekirdağ gibi çok kritik bir yerde Tekirdağ'ın iki tane daha da kritik yani Marmara Elesi ve Şarköy gibi iki yöresine haberleşmeyi sağlayan tek nokta şey yapıldı, yok edildi. Yani bütün altyapıların, tersiz altyapıların olduğu yer yok edildi. Tabii biz buna çok fena tepki gösterdik. Gerekli kurumlarla da ilişkiye geçtik falan ama şunu tespit ettik ki bütün söylenilenin tersine Maalesef bir e, bilinçsizlik e, hala hakim. O yer kaybedildi. Şimdi onun yerine e, ne yapabiliriz için e, uğraşıyoruz. Allah'tan işte e, Boğaziçi, e, Kandilir Asatanesi gibi bir şeyimiz var. Bir yakın e, ilişki kurduğumuz bir kurum var. İşte belediyeyle vesaire bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu bize bir ders oldu. Bir fotoğraf, yeniden bir taze fotoğraf çekmiş olduk. E, hala bilinçsizlik e, hakim benim gördüğüm kadarıyla biz ne yaptık bu arada i̇şte hizmet grubu konusunda bir takım çalışmalar yaptık daha önceden aslında daha bu resmen yürürlüğe girmeden önce bizim bir pilot çalışmamız vardı Çanakkale'de bu da sanayi kesimini de işin içine aldık aslında bütün hizmet gruplarından birçok kurumu ve kuruluşu artı halkı işin içine aldık ee, Üniversite için içine aldık. Hatta orada bu e, daha önceki programlarda bahsetmiştim. Belki tekrar oluyor ama. E, Yok, ama önemli e, bu. Evet. Afet Yönetimi ve Acil Yardım bölümünde e, seçmeli ders olarak bir e, seçmeli ders veriyoruz. Şu ana kadar da 150'ye yakın öğrenci eğittik. E, bu önemli bir pilot çalışmaydı şimdi bunu başka üniversitelerle de yapmak üzere harekete geçtik. Boğaziçi Üniversitesi'nde son derece yapıcı bir şeyimiz oldu. Temasımız oldu. Tabi rektörümüzün bu arada rektör tabi sayın rektör bizim 2005'te Kandilli'yle ilk protokolümüzü imza aldığımız zamanki muhatabımızdı. Dolayısıyla da Bu da büyük bir şans tabi. Bu da büyük bir şans tabi. Evet. Çok evet. büyük ilgi gösterdi. Hatta ben o toplantıdan çıktıktan sonra e, e, o bir saatlik e, görüşme bana e, bir aylık şey bir aylık bir tatil gibi rahatlattı, bir, içimi rahatlattı Çok bir güzel. şeyim oldu benim. Evet. O tabi bir hani e, meseleyi anlayan, algılayan ve yapıcı bir insanla bir görüşme yapmak insanın içini son derece rahatlatıyor, moral veriyor. Evet, ismini de belirtelim. Değil mi? Gülay Barbarasoğlu hocamızdan bahsediyoruz. Evet. Gülay evet. Barbarasoğlu hocamızdan bahsediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir takım çalışmaları inşallah önümüzdeki dönemde başlayacağız. Bu arada yine bu Çanakkale modeline dönersek şimdi yakında 16 Aralık'ta Muğla'da geniş kapsamlı bir e, bilgilendirme toplantısı yapacağız. E, turizm işletmelerinden e, işte silahlı kuvvetlere, e, haberleşme hizmet grubu unsurlarına varıncaya kadar yerel yönetimler vesaire çok geniş e, oradaki yatağın termik santrali e, dahil bir toplu, bilgilendirme toplantı yapacağız. Onlardan gönüllü isteyeceğiz. Sebebi de şu haberleşme e, kesildiği zaman ki bu böyle bir olay hakabinde oluyor kaçınılmaz bir şekilde oluyor. Olağan haberleşme hizmet, haberleşme hizmetleri bildiğimiz altyapılar kullanılmaz hale. Devreden adet. çıkıyor bir anda. Devreden Tabii. çıkıyor. Burada çok önemli olan bir husus çok bugüne kadar belki üzerinde fazla durulmamış, yeterince durulmamış bir problem. Halkın problemini ilgili birime bildirmesi. Bu şimdi 155 yok, 112 yok. Nasıl bildirecek? Dolayısıyla bir örgütlenme yapılması lazım gönüllülük temelinde. Buna mahalle afet gönüllülerinin de muhakkak katılması lazım. Bütün bunları hesaba katarak bir proje orada uygulamaya çalışacağız. Afet İl Afat Müdürlüğü destek veriyor. Çok yoğun şekilde destek veriyor. Umarım neticede alırız. Orada bir takım altyapılar, ilave altyapılar kurmamız gerekiyor. Şunu da düşünmek lazım tabii o bölgede bir tsunami riski var. Bu bugüne kadar belki çok konuşulan bir şey değildi. Hala da çok fazla konuşulduğunu düşünmüyorum ama bizim kıyı şeritlerimiz, özellikle Ege ve Akdeniz şeridinde hatta Karadeniz'de de olduğu söyleniyor. Bir tsunami şeyi var. Evet. Olasılığı var. Buna göre bir takım tedbirler, bir takım hazırlıklar geliştirilmesi lazım. Bunlar tabi biz uzak doğudaki çalışmaları takip ettik. Bu 2004 Güneyde Asya Tsunami'sinden sonra bu çok geniş katılımlı ve çok yani halkın da bilinçli şekilde katılması gereken bir hazırlık şeyi bir çalışması gerekiyor çünkü depremin olmasınınla e, tsunami'nin e, ulaşması arasındaki süre çok kısa olabiliyor burada reflekslerin çok iyi çalışması lazım biz tabii olayın haberleşme kısmına ilgililiyoruz ama. Belki bizim bu girişimimiz ya da bu bilinçlendirmemiz diğer e, hazırlıkların da hızlanmasına neden olabilir. Neden olabilir? Doğru. Bir katalizör olabilir diye düşünüyorum. Evet. Aziz Doğru. Bey 16. süremizi doldurduk. Çok teşekkür ederiz size. Rica ederim. Ekleyecekleriniz ee, vardır muhakkak. Onu da yılı bitirmeden bir başka programda mutlaka ele Aynen. almak isteriz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. İyi günler. Aynen. Evet efendim bugün Altın Saatler programında üç konumuz vardı Murat Çakır Profesör Doktor Okan Tüysüz ve Aziz Şasa gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hayatta kalmak için.